my skin. I got you under my skin. I got you under my skin. There is no comprehension. There is real isolation. There is so much destruction. What I want is a celebration. And I'm know my skin i got you under my skin i got you and my skin i got you under my skin Yayın Kadın Halinden herkese merhaba. Ee, Özlem Yalçınkaya ben. Ee, bu sıcak Perşembe gününde bu memleketin gerçekten her gün değişen gündeminin içinde pek de kendine ana akım medyada yer bulamamış. Ee, ama aslında çok fazla insanı yakından ilgilendiren bir konuyla ilgili e, konuşuyor olacağız. Aslında bu da diğerlerinden daha eski değil. Yani hem çok eski uygulama olarak ve süreç ve sorunlar anlamında hem de çok yeni e, bir, şeyi var, e, bir sonucu var diyelim ya da bir durumu var diyelim. Daha öncesinde bizi sürekli izleyen dinleyicilerimiz belki hatırlayacaklardır. Toplum Yönleri Vakfı'ndan Başak Tulsavu'la Özlem davet etmiştik programımıza. O zaman aslında konuştuğumuz şey bir Dünya Bankası projesiydi ve temel olarak toplumsal cinsiyet bakışının ana akımlaştırılmasıydı kurumlarda. Çünkü bu bir sürü şey gözettiğini söyleyen kurumlar için bile aslında sorunlu bir konu. Ee, o zaman bizim biraz burada beraber anlamaya çalıştığımız şey e, toplum yönleri gibi son derece büyük, e, çok fazla birbirinden farklı kitleyi içinde barındıran, çalışan sayısı anlamında da oldukça kalabalık ve çeşitli öncelikleri, ilkeleri olan bir kurumun içinde bile toplum böyle bir şeyi ana akımlaştırmanın ne demek olduğu. ...nereden başlamak gerektiğiydi. Bu egzersiz önemliydi çünkü henüz yeni yapılan bir şeydi. Bugün yine toplum yönlerinden bir konuğumuz var. Sevgili Sener Ünal konuğumuz, hoş geldin Sener. Merhaba, hoş bulduk. Senin gençlik çalışanı olduğunu söylemek özetle yeterli olur mu? Yeterli olacak, evet. Tamam. Bugün Sener'i davet etme nedenimiz aslında... Ee, biz zaten gençlik çalışması konusunda yani genç kadınların birçok sorunuyla ilgili çeşitli boyutlarda e, burada çeşitli programlar yaptık. Ama doğrudan gençlik çalışması programı yani gençlik dediğimiz şey e, ve bunun bizim ülkemizdeki durumla ilgili sorunlarını çok az konuştuk. E, aslında bunların çoğu bu programın kendi e, bakışla da çok ilgili doğrudan kesiyor. Yani toplumsal cinsiyet konusuyla da doğrudan ilgili ve doğrudan kesiyor. Ee, bir sürü şey yine onun sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Bu anlamda özellikle sosyal medyada e, gençlerin kendileri inisiyatif alarak e, ortalığı ayağa kaldırdıkları diyeceğim e, tabiri caizse. E, bir konu var. Hepimiz bu sayede öğrendik. Sosyal medyayı izlemeyenler muhtemelen hiç duymadılar. Çünkü gerçekten çok az yer buldu. E, onun dışındaki ana akım medyada. Bu gençlik kampları ve gençlik direnleri başlığını koyup bırakıyorum. Tamam, ee, <gülüyor> bu ne kastediyoruz ve nedir? İstersen ee, e, sen biraz anlat. E, tabii açıkçası şey e, sosyal medyada e, takip etmeyenler, takip edenler için de belki birazcık Hı -hı. yabancı olabilir. Çünkü e, bir e, kampanya olarak başladı. Bir tepki olarak başladı bu. E, tepkinin temel sebebi ise aslında e, bizim toplum gönüllere vakfı çatısı altında iki buçuk senedir yapmaya çalıştığımız e, toplumsal cinsiyet ana akımlaştırmasının bir uzantısı olarak Gençlerin birazcık daha konuyla ilgili bilinçlenmesinden yola çıktı bence. Ee, şimdi aslında e, devletin bir takım hizmetleri e, gençlere ya da diyelim gençlere demeyelim e, herhangi bir şekilde insanlara sunarken e, yaptığı ayrımcılıklardan bir tanesini çok yakın zamanda gençlik treni ve gençlik kamplarında gördük. E, bunun temel olarak aslında altını çizmek gerekirse e, kendi ...aslında söylemleriyle kız erkek olarak e, hizmetlerin ayrılması e, temelinde yatıyor. E, birazcık bunun geçmişte bakmak lazım. Ben mesela orta e, 2'de böyle bir gençlik kampına katıldım. E, ve e, yaşadığım tecrübe beni aslında belki de ileriki yaşlarda bir gençlik çalışanı olmama e, yol açmıştır. E, o yani o yaklaşık 20 sene öncesinin hikayesi ile bugünkü hikaye birazcık değişik. Çünkü bugün artık e, kamplar e, ya da gençlikle ilgili yapılan herhangi bir hizmet e, yavaş yavaş kadın erkek e, yani ya da onların söylemiyle devlet diliyle kız erkek olarak ayrılmış durumda. E, ve bu da resmi bir söylemle ayrılmış durumda değil. E, bu nedenlerini de açıklayacağım az sonra. E Belki birazcık daha bu konuyla ilgili bilgi edinme hakkımızı kullandığımızı ve hala cevap alamadığımızı hı hı. E, sosyal medyada yayılan gençlik treni e, hashtag ile yayılan artık e, böyle bir tren istemiyoruz bu tren nereye gidiyor hı hı. başlıklı söylemlerin sonuçlarını muhataplarından Duyamadığımızı, cevapları alamadığımızı daha sonra anlatacağım ama temeline bakmak gerekirse gençlerle ilgili e, bu ülkedeki e, politika kadın erkek olarak ayrılmış ya da ayrılmaya doğru. Gitmiş durumda belki başlangıç açısından bunu hmm. söylemek yeterli olacak. Yani dolayısıyla burada belki biraz daha net spesifikleştirmek adına şu yani en temel hizmetlerden bahsediyoruz. Tabii. Yani doğrudan en temel hizmetlerden bahsediyoruz. Hani üniversite okumuş ya da yatılı okullarda okumuş e, birinin gözünde kolayca canlanabilir ki hmm. e, bir yatılı kurumda. ...kız öğrenci olarak kalmakla erkek öğrenci olarak kalmak arasında farklar vardır. Hı hı. Sokakta da belli bir saatten sonra ya da her saatte hı hı. yürürken zaten bir kadın olmakla bir erkek olmak arasında farklar vardır. Bunun doğrudan aslında devletin hizmetlerine de bir uygulama hı hı. olarak yansıdığını görüyoruz. Yani hepsinin kendi için tutarlı olduğunu söylemek de belki de yerinde olacak burada. Böyle baktığımız zaman aslında... ...toplum gönüllerinin bu anlamdaki politikaları etkilemeye yönelik çeşitli çabaları oldu. E, belli başlıklar altında oldu bunlar. Hı hı. E, bilmiyorum sondan mı başlamak iyi baştan mı ama... ...yani <gülüyor> e, belki bu yani bana çok absürt geldiği için, ilgimi çektiği için izledim ve sizi hani hı hı. davet etmek istedik biz. Çünkü e, gençlik kampları yazın gençlerin buluşması için yapılan bir şey. Evet. Gençlik ve Spor İme Dürü Gençlik Spor Bakanlığı'nın ha, gençlik düzenledi ve spor yani? bakanlığın düzenlediği bir şey ee, ve sadece kamplar da değil yani bu bunu birazcık daha açalım istiyorsan Hı -hı, çok e iyi olur aslında yani e bilmeyin gözünde canlanması açısından çok iyi olur. Ee, şöyle anlatayım Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın e aslında sadece yaz aylarında değil tüm seneye yayılmış olarak e, belirli gençlere sağladığı hizmetler var. Bu hizmetlerden bir tanesi e, yazın gerçekleştirilen gençlik kampları. Gençlik kampları e, aslında birçok ilde yapılıyor. E, temel aslında derdi de imkanı olmayan gençlerin özellikle imkanı Hı -hı. olmayan gençlerin bir arada e, sosyalleşmesini sağlamak. Ee, tabii ki belirli e, bir program var. Ee, i̇lginç gelebilir ama sabah sporu var filan böyle hmm. daha militarist bir durumu da var ama yine de ne olursa olsun e, gençler birbirleriyle sosyalleşiyorlar. Evet belirli çerçeveleri var e, ama artık bu sosyalleşme imkanının da ...başka bir... ...düzlemde konuşmaya başladık... ...çünkü artık gençlik kampları... ...sadece belirli bir... ...cinsiyetin... ...sosyalleşmesi üzerine kurgulanmış durumda... Hı hı. ...bu birazcık daha aslında... ...belki dindar gençlik yetiştirmeye... ...doğru da gidebilir... ...ucu söylemleri... Veyahut da işte bize söylenen kadarıyla çok maliyetli oluyor kadın ve erkeklerin bir arada beraber olması buna ekonomik anlamda söylüyorum. Bunların hepsinden bahsedeceğim ama e, ufaktan gençlik kamplarının e, yanında e, sadece e, yazın yapılan değil aynı zamanda sene içerisinde yapılan e, seyyah projesi yeni ismiyle. Ee, ...gençlik treni... Bu seyyah projesi nedir? Yani ben de bilmiyorum hem de... Seyyah de projesi şu bir gezi projeleri... Hı hı. ...seyyah projesi iki gün, üç gün... ...belirli illerden, gençlerin belirli illerdeki kültürel ve tarihi yerleri görmesi... ...bu geziler sırasında sosyalleşmesini amaçlayan geziler... Hı hı. ...ama geziler de artık kadın diye ayrılmış durumda... Hı hı. Ee, Lider kampları yani aslında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın altında e, belirli gençlik aktivitelerinde lider olarak görev yapacak olan gençlerin sorumluluk alacak gençlerin eğitimleri ve kampları da bölünmüş durumda. Yani aslında temeline bakarsak gençlik hizmetleri tamamen e, kadın erkek diye bölünmüş durumda. Son spesifik sosyal medyada çıkan hikayede gençlik treni. E, 7-8 farklı e, rotada tren var. E, trende gençler bir şekilde bir arada olup e, rota üzerinde belirli tarihi ve kültürel yerleri görmesi amaçlanıyor. Ama artık trenler vagon vagon ya da kompartman kompartman değil. Tren tren kadın erkek olarak ayrılmış durumda. Yani e, biz e, şu vagonda kadınlar kalsın şu vagonda erkekler kalsından ziyade e, Kütahya'dan kalkan tren erkek treni, işte Amasya'dan gelen tren kadın treni vesaire gibi. Hiçbir şekilde karşılaşma ihtimalleri yok yani. Yok evet yok. Ben tam sen geçmeden önce şey diyecektim yani o zaman şu an bizim Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan bir genç olsak eğer ve bir hizmet alacak olsak karşı cinsimizle karşılaşabileceğimiz bir alan kalmamış durumda ee, aşağı yukarı. Mutlaka yerelde vardır sosyal aktivite ama ulusal hareketlilik e, evet, anlamında evet, yok. Onu ne? kastediyorum. Evet. Ve bu trende yani kompartıman kompartıman bile değil hı hı. tamamen ayrılmış durumda. Trenler ayrılmış durumda. Ee, yani kadın erkek diye Kadın trenleri ve erkek trenleri diye. Ee, Aslında e, bundan yaklaşık iki ay önce Bundan yaklaşık iki ay önce e, Böyle değildi durum Hı -hı. Ee, başvurularını yapan gençler de aslında bir karma projeye başvurduklarını düşünüyorlardı Fakat daha sonra bir mesaj ve e-mail yoluyla e kendilerine seçimlerini düzeltmeleri Yani daha doğrusu seçtiği tarihi ya da treni düzeltmeleri istendi Çünkü e aniden gelen bir kararla e tüm hizmetler e ayrılmış Tamamen oldu. oldu Bununla ilgili bir e yazı yazdık bir soru sormaya çalıştık Bu soruyu da aslında bakana sormaya çalıştık Suat Kılıç'a sormaya çalıştık Bilgi edinme hakkımızı kullanmaya çalıştık Henüz daha 15 iş günü daha bitmedi hı hı. Ama bunun dışında sosyal medyada Ve e-mail yoluyla ve telefon yoluyla çok fazla kanalı denedik hı hı. Bu cevabı almak istiyoruz Neden ayırdınız? diye? Hı hı. Temel cevap aslında toplumun genel maili ve isteği oluyor. Bununla ilgili bir araştırma yapıldı mı, e, neye dayanıldı, e, bir bilgilendirme henüz alabilmiş Gelmedi. durumda değiliz. E, peki yani bu şimdi bu zaten çeşitli boyutlara konuşulabilecek bir konu tabii ki. E, Hı -hı. Yani veden hizmetlerin böyle bölünmesi vesaire yani çok çok farklı alanlardan iki şeyi merak ettim. E, biri daha pratik bir soru, o da maliyetli olduğuna dair bir cevap aldık dedin. Hı -hı. Yani bu ne demek? Yani karma kal gruplarda kalınca. Ekstradan artan ve yani 10 erkekle, mesela 10 kadınla, 10 erkek kadın grubun kalması arasındaki maliyet farkı hı hı. Ne, neymiş? Nasıl bir uygulama vardı bunu? Yani nasıl argümente ediyorlar böyle bir şeyi? Gerekçeli bir e, cümle değil zaten. Aha, bu kadar. E, e, yani, evet bilmiyoruz. E, yani bilmemeye de devam ediyoruz. Üç, yaklaşık 10 e, gündür sosyal medyada gerçekten gençlik treni olarak baktığımız e, zaman Twitter'da ya da Facebook'ta buna dair bir... E, Kadın erkek ayrımcılığına e, gençlik trendinde son gibi hı hı. bir e, grupta da konuşuluyor bu. Şu anda 3.000-4.000 üyesi var. Konuşuluyor, insanlar sorularını soruyorlar ama cevap alamıyorlar. E, özellikle Gençlik ve Spor'un Facebook sayfasında gençler çok sordular. Hı hı. E, yaklaşık e, duyulduktan sonraki ilk gün içerisinde 200-300 tane post geldi oraya neden ayırdınız diye. Ertesi gün o postlar yoktu zaten. Yani sadece kadın erkek e, olarak ayrılmasının dışında Aynı zamanda e, soruların kendileri de silindi. Daha sonra yapılan açıklamalarda spam olarak algılandığını. E, çünkü birçok insanın aynı anda aynı gün içerisinde aynı soruyu sorması bir spam e, ha, şeyi yaratmış. E, yaratmış, Etkisi. yaratmış ve e, Demek ki burada bir yanlışlık var diye silinmiş. Yani durum çok e, vahim durumda. E, tabii gündem çok yoğun. E, çok sıcak bunu biliyoruz ama ufak ufak aslında. Bir de burada böyle bir şey oluyor. Gündelik pratikler hayatımızı değiştiriyor e, ve bu da aslında gençleri tamamen ayrıştı, ayrıştırıyor. Yani bırakın e, etnik köken konuştuğu dil, ten rengi vesaire temel. E, cinsiyet. Cinsiyet özelliklerine göre de artık hizmetler ayrılmış durumda. Hı hı. E, yani. Bir şöyle bir konu var. Yani e, şimdi bunun yani az önce de söylediğimiz gibi bu maliyet kısmını merak ettiğim için önce sormak istedim ama şimdi gençlik çalışması yapan biri olarak uzun yıllardır. Hı -hı. Ve hani Türkiye'de de çok uzun bir tarihi olduğunu söyleyemeyiz bu işin. Dolayısıyla Türkiye aslında kendi yerel özellikle, yerel derken bu özgün koşullar, özgül koşullar şeyini pek sevmiyorum ben böyle. Yani Hı -hı. sanki her şey buraya özgüymüş ve başka hiçbir yerde olmuyormuş gibi. Ama hani gençlik çalışması konusu da biraz hani kendi yani Türkiye özelindeki kendi metodolojisini Artık yeni yeni geliştirmiş durumda bunu daha da işte geliştiriyor vesaire hı hı. hem akademik anlamda hem pratikte. Şimdi buradan baktığımız zaman bir gençlik çalışanı olarak gençlik çalışması işi içinde böyle bir ayrımı nasıl bir yere koyuyorsun? Yani bu bir gençlik çalışması olabilir mi artık şöyle hı hı. bir noktada? Ee, yani bu gençlerle e, herhangi bir çalışma içerisinde kabul edilemeyecek bir e... Bir noktada bana kalırsa bu karar ya da bu yaklaşım. Şimdi gençlik çalışmasının şöyle okumak gerekiyor. Gençlerin birbirleriyle yine kendilerine dair ya da kendilerinin etrafında gördüğü bir takım olaylara dair yaptığı e, çalışmalar olarak görmek gerekiyor. Bu e, müzikle uğraşmak e, olabilir. Bu toplumsal sorunlara bir şekilde e, kendilerinin dahiliyetini e, sağlamak olabilir. E, ya da kendilerini geliştirmek olabilir. Farklı kanallarda eğitim almak olabilir. Sosyalleşmek olabilir. E, ve bunların araçları olabilir. Bunlar kamp olur, tren olur, eğitim olur vesaire. Ama temel şey e, çalışmanın öznesi olan e, ...unsur gençlik olmalı. Şimdi burada e, gençlerin e, bu yaklaşımda zaten özne olduğunu düşünmüyorum. Gençlere zaten sormak lazım. E, bir gençlik treni yapalım mı diye. E, bu gençlik treni nasıl olsun diye. Fakat e, şunu da gözden kaçırmayalım. Her gençlere sorduğumuz zaman ya da her e, hedef kitleye sorduğumuz zaman... ...aldığımız cevaplar e, sonucunda da bir şey yaparsak... E, çalışmanın temel ilkelerine aykırı e, cevaplarda alabiliriz. Burada ee, iddia edildiği gibi işte toplumsal evet, maile... Aynen uygun olmaması gibi. Evet, yarın mesela bir toplumsal bir eğilim olsa ve desek ki ayağı 37 numaradan küçük olanlar artık bu ülkede yaşamasın dese bu mesela kabul edilebilecek bir şey hı hı. değil. Yani o yüzden belirli ilkeler çerçevesinde yapılması lazım gençlik çalışmasında. Bu ilkeler çerçevesine baktığımız zaman da en önemli noktalardan bir tanesi de gençlerin kendilerini ifade edebilmesi gerekliliği. E, kadın erkek ayrımı da zaten ileride daha derin bir takım uçurumlara, e, toplumsal eşitsizliklere, hali hazırda toplumdaki toplumsal cinsiyet rollerinin derinleşmesine sebep olacak diye düşünüyoruz biz. E, gençlik çalışanı bir kişi olarak ben ve kurumum, toplum gönülleri. Hı hı. Ama nihayetinde gençlik çalışmasına baktığımızda e, sadece e, kadın erkek eşitliği e, ya da hizmetlere ulaşımı anlamında bakmamak lazım. Aynı zamanda gençlerin Zaten yaşından dolayı uğradığı ayrımcılığı bir kademe daha aşağı derine indirdiğimizi düşünüyorum. Böyle bir politikayla ve bunu da çok aslında bağdaşmadığını düşünüyorum. Yani öyle. Yani bu aslında birlikte bir şey yapma imkanını ortadan kaldıran bir şey. Tabii. Yani birlikte kendi ihtiyacını belirleme, birlikte sorununu belirleme ya da daha da önemlisi belki biri diğeriyle konuştuğunda zaten bir şeye neden olduğunu fark ediyor olacak. Kendinin bir şeye neden olduğunu fark ediyor olacak. Olumsuz bir şeye. Yani birbirinden öğrenmek dediğimiz şey ya bu. Ben bir sürü konudaki çok verili, çok verili ve hiç öyle olup olmaması gerektiğini tartışmadığım şeyimi akranlarımla konuşurken anladım. Evet. Yani böyle bir şansım oldu ve... Hani bir de tırnak içinde imkanı olmayan yani bir şekilde sivil toplum örgütlerine dahil olamayan, bulunduğu şehirde böyle imkanlar olmayan, olsa bile çeşitli nedenlerle devlet kurumu değilse ailesi nedeniyle dahil olması engellenen vesaire bir sürü genç var. Yani öyle bakıldığında bunların elindeki tek imkanın bu olduğunu düşündüğümüzde çok ciddi bir şeyden mahrum bırakıldıklarını, bunu, bunu bir gençlik işinden kuru bir gezintiye, yani bitirene binip camından bakarak bir yere gidip şehirde dolaşıp, ...geri dönmeye dönüştürmüş durumdalar aslında. Evet, evet. Yani e, birazcık şunu da deşmek lazım. E, gezi bir araç, hı hı. kamp bir araç. E, yani gençlerin bir araya gelmesi. Özellikle farklı gençlerin bir araya gelmesi gerekir ki... ...gençler bir şey öğrensinler birbirlerinden. Yani siz zaten farklılıklarını törpülediğiniz grupları... ...bir araya getirdiğiniz zaman öğrenme kalkıyor... ...ve öğrenme kalktığı zaman genç çalışması yapmanın manası yok. Ee, özü bu galiba e, o, evet yani biz o farklılıkları törpülediğimiz sürece e, yaptığımız şeyin anlamı kalmıyor e, ve yani çok büyük bir törpü bu Hı -hı. E, son işte kadın Tahleli, erkek ayrımı yani. evet. e, aslında tam da onu soracaktım sen önceden söylemiş oldun yani bu toplum yönetiminin yaptığı temel şeylerden biri de aslında bu gençlerin mobilize etmesi için alanlar yaratmak Hı -hı. mobilize olması için yani bunu Bazen gençlerin kendisinin yaratmasını sağlayacak imkanlar sağlıyor. Bazen zaten kendisinin böyle etkinlikleri, organizasyonları Hı -hı. oluyor. E, ve gençliği sıpası deyince onu belki başka ülkeler için bu kadar geçerli midir bilmiyorum ama... Hani ...Türkiye'de herhalde mobilizasyondan yani hareketlilikten ayırmak e, çok mümkün değil. Hı -hı. E, bunun da en temel nedeni o demin senin söylediğin şey. Yani evet. bu kendine yani tanışmanı sağlamak. <gülüyor> belki şöyle bir... E... Alt şeyle bilgiyle bu konuyu aktarabilirim biz yaklaşık bundan 3 sene önce bir etki araştırması yaptık yaptığımız işin etkisini ölçmek adına o etki araştırmasında çıkan en önemli noktalardan bir tanesi de hareketliliğin yani daha doğrusu hareketliliği sağlayan projelerin ya da araçların gençlerdeki öğrenmesine çok fazla olduğu. Hı hı. Ne demeye çalışıyorum yani bir genci bırakın kendi şehrinden kendi mahallesinden çıkartıp ya da çıkmasına imkan sağlayıp başka bir yere gönderebiliyorsanız oraya gitmesini sağlayabiliyorsanız ve farklı gençleri farklı yerlerden bir araya gelebilecek gençleri bir yerde toplayabiliyorsanız öğrenmelerini hızını ve etkisini arttırıyorsunuz. Çünkü Bizler zaten yaşadığımız akvaryum içerisinde körleşiyoruz. körleşiyoruz ve yani başkasıyla farklı olanla tanışma imkanlarını yaratmamız lazım. Bizim yapmaya çalıştığımız en önemli faaliyetlerden bir tanesi de bu. Farklılıkları bir araya getirecek etkinlikler ya da projeler Şimdi farklılıkları bir araya getirebilmek için insanlar hareket ettirmeniz lazım çünkü insanlar bulunduğu yerde zaten demin senin de söylediğin gibi körleşiyorlar ya da oraya çok alışıyorlar farklı bir yere gitmesi lazım farklı bir kişiyle buluşması lazım farklı kişilerle tanışması lazım ki e, beraber yaşayabilme Aynen. kültürünü geliştirebilsin. Aksi takdirde zaten o kültür gelişmiyor. Yani bu da zaten bizim böyle masa başında durup da evet hareket ettirelim bakalım diye e, kendi kendimize uydurduğumuz bir şey değil Avrupa Komisyonu ve Konseyi'nin e, yıllardır bu konu üzerine araştırmaları var. Yani e, gerçekten merak edenler bunlara bakabilirler. E, bunlar e, böyle bizim masa başında haydi bakalım gençleri bir araya getirelim bir yerde ne kadar Biz da güzel oluyor falan. gibi ...bir şey değil. Ee, hı hı. Yani Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da az çok bunu duyması gerekiyor. Yani aracı e, kullanırken e, aracın temelindeki prensipleri kullanmamak e, bana kalırsa e, büyük bir facia. Bunu şeyden çıkarıyor. Yapılan e, işin tabii. ne <gülüyor> olduğu konusunu tartışmaktan e, çok uzaklaştırıyor aynen. aslında. Biz, biz yapıyoruz zaten Başka dönüyor. bir şeye dönüştürüyor. Evet. E, bu aslında oradan baktığında böylece bir grup erkek bir grup kadınla hiç karşılaşmadan tekrar geri dönmüş. Bir grup kadında, bir grup erkek de aynı şekilde hiç karşılaşmadan Aynen. tekrar evine geri dönmüş olacaklar. Evet. Ve belki de hani özellikle daha muhafazakar yerlerde yaşayanlar belki zaten bulundukları yerde böyle imkanlara çok erişemiyorlar. Özellikle bunu daha genç kadınlar için söylemek belki mümkün. Evet. Yani onlar için belki de çok az imkandan biriyken bu. Hı hı. Kendi akranı olan ama hem cinsi olmayan biriyle tanışmak, karşılaşmak. Bu imkan da şu an tamamen ortadan kaldırılmış durumda. Evet, evet, evet. Bir de söylediği şey şu açıdan çok önemli galiba. Yani Gençlik çalışması da başka aslında birçok çalışma gibi. hani Dünyayı değiştirmek için ya da içinde bulunduğumuz yeri belki biraz daha yaşanı kılmak için böyle insana iyi gelen araçlardan biri. Hı. Bunu neden bunu bana söyleten şey ne? Çünkü senin az önce söylediğin şeyi sağlamak bir sürü fobiyi yani kendine benzemeyene karşı duyduğun her türlü korkuyu azaltacak bir şey. Her türlü yani tanımadığın Kürtler, tanımadığın eşcinseller, tanımadığın kadınlar, tanımadığın Yozgatlılar, tanımadığın Suriyeliler vesaire. Yani bunların hepsine karşı senin içinde besleyeceğin ve eğer müdahale etmezsen büyük bir konforla da öyle yaşamaya devam edebileceğin şeyi... ...çok torpileyecek, çok başka bir şeye dönüştürecek şeyler. Tamam. Bunu ben de çok ağaçtan kazan okuyarak söylemiyorum. <gülüyor> bir, yani bizzat kendim o tedbisattan geçtim. <gülüyor> yani gençken çok seyahat ettim vesaire. İki, e, onun dışında hani bunu yaşamış bir sürü genç gör, görebildim. Yani böyle bir şansım oldu. Böyle gençlerle tanışma şansım oldu. Dolayısıyla bu etkiyi birebir görmüş birinin... ...zaten buna inanmaktan vazgeçmesi <gülüyor> çok zor. Evet, Ama doğru. görmemiş birinin de... ...bence şunu anlaması çok zor olmamalı. Tanışacaksın... Bunun başka yolu yok ki. Yani tanışmadığın zaman korkarsın. Çünkü bu öğretildi. Yani bu, yani doğduğumuzda itibaren bu öğretiliyor zaten. Yani eğitim dediğim şey hemen başlıyor ya. Hemen bu. Yani senin çeperin büyüyor. Büyüdükçe daha çok insan tanıyorsun ama bir yere kadar oluyor. Ve hiç karşılaşma ihtimali olmayanlara karşı ne hissedeceğini de öğretiliyor sana ve bu biraz güvenlikle şey bir de güzel harmanlanıyor. Yani ben bunu çok garipsiyorum şöyle garipsiyorum yani e, bu bir e, devlet eliyle gençlere sunulan bir hizmet yani e, mesela okulları da sınıfları da mı acaba? Ee, yani kadın erkek kız çocuklarını falan ayıralım erkek çocuklarını bir kene bir kenara. Ya koyalım. bence böyle şeyler söyleme biz ee, ne zaman bu çok absürt diye söylesek sonra oluyor. Oluyor. Yani <gülüyor> öyle bir, <gülüyor> dön <gülüyor> bir dönem <gülüyor> Gerçekten yani sonra ee, aman onu konuşmak ee, için tekrar bir yere <gülüyor> gelmiyorum. Şu an gülüyoruz çünkü. Mümkün olmadığını düşünüyoruz böyle bir şeyin ama yani aman. Yani hali, ama hazır, hali hazırda yapılan faaliyetlerin de bence mümkünatı yok. Aynen ee, öyle. Bununla ilgili bir çabalayan gençler var. Kurumlar var. Sadece bu sese birazcık destek gerekiyor. Hı hı. Yani gençlerin demokratik bir tren istediği, beraber yaşayabilecekleri kampları istediği, gençlik merkezlerinde bir arada projeler üretebildiği bir ortam talep ettiği bir dönem içerisindeyiz. Ama yani galiba sayıların yani kaç kişi kaç genç bunu söylediğinden öte birazcık insanların gençlerin söylediklerine kulak vermesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok tek taraflı duyuyoruz her şeyi. Hı -hı. Çünkü biz hep bir takım gerekçeler Le, e, evet bu da bu sefer de böyle e, ya ama bununla ilgili mücadelemiz de şöyle mi olsa filan gibi daha tepkimizi e, yumuşak yumuşak vermeye çalışıyoruz ama yani galiba e, bu en son gençlik treniyle beraber ...tepkinin sesi biraz e, ya da sertliği biraz e, arttı gibi geliyor Hı -hı. bana da özellikle ee, takip eden birisi olarak. Aynen öyle yani takip etmeyen birisi olarak gözüme çarptığı için ben de bunu bir gözlem olarak söyleyebilirim. Hı -hı. Yani doğrudan takip etmiyorum ama evet en azından sosyal medya kullanıyorum. Hı -hı. E, kullanmayanlar da belki arabalarında giderken yolda falan hani asper kadar buradan duyarlar Umarım. diye e, biz de hani bir... Elimizdeki bir aracı kullanalım istedik bunun için. Ee, bir yandan da şöyle bir şey var. Aslında iki temel konu da var. Yani tüm toplum gönülleri e, aslında bu yani bu ülkede kendi kaderini tayin dediğimiz şey hmm. sadece etnik gruplar için değil her türlü grup için geçerli. Hmm. Yani kendi ihtiyacını belirleyip buna göre bir şeyler talep etmek isteyen her yani referans noktası farklı cinsiyeti, yaşı, etnik grubu, rengi, kilosu vesairesi, görünüşü her neyse. ...çok fazla inancı, dini inancı çok fazla grup var ve bu birinde olmayınca hiçbirinde olmuyor. Ya yani Bu çok bu topraklarda genel olarak bizim zaten her ucundan tuttuğumuz yerinden mücade mücadele etmemiz gereken bir şey. Evet. O yüzden hepimiz yani buraya çoğu zaman çok farklı gruplardan, çok farklı çalışma alanlarından insanlar geliyor. Ee, onlarla da hep benzer şeyi konuştuğumuz oluyor hı. bu yüzden. Yani aslında sen de belki tanımadığın bir sürü insanla işte bir şeyin ucundan tutmuş bunun için çabalıyorsun hı hı. bu bir yerinden değişmeye başlamak zorunda yani bu yüzden de alışmamak <gülüyor> ve hani ya bunlar zaten böyle işte bunu da böyle yaptılar dememek gerekiyor Hı -hı. tıpkı gençlik döneminde oldu yani şurada denebilir artık da ya zaten bu da beklenir ne var yani bu da işte bu şimdi bunu mu konuşacağız? Bu çok lüks. Hı -hı. Ondan sonra hani bir, bir, tamam gençler toplanacak. Ne var yani geziyorlar? Onu onu hiç bulamayan da var gibi bir yere kolaylıkla getirilebilir <gülüyor> bu. Yani tam şu tip şeyler konuşulabilir gibi geliyor bana. Yani ve bence konuşulmalı da. Yani trenin kadın erkek olarak ayrılmasının bir istek olduğu söyleniyor. Ee, kabul. Ee, Hiç mi ilkeniz yok Yani e, kabul yani ve ben erkeklerle sosyalleşmek istemiyorum kadınlarla sosyalleşmek istiyorum ya da ben çocuğumu böyle bir yere göndermek istiyorum vesaire gibi bir takım arzular ve istekler olabilir e, fakat bunun bütün trenleri neden ayırdığı sorusunun bir cevabı değil bu. Yani örnek veriyorum 7 tane trenimiz var diyelim gençlik trenimiz var. Bunlardan 4'ü karma olur. Bir tanesi sadece kadınlara özel olur. Bazıları e, bir tanesi sadece erkekler. Yani bu tip şeyler konuşulabilecek şeyler. Yani e, Çünkü bir takım arzular ve istekler var. E, bazı taleplerin yerine getirilmesi yani toplumsal olarak duymak gerekir. Ben sadece olan çocuklarıyla e, sosyalleşsin istiyorum çocuğumun ya da ben erkeklerle beraber gitmek istiyorum trene de olabilir bunların hepsi e, ama e, bir takım düşüncelerin önünü kapatmak bu aslında temel anlamda demek size bir şey anlatabildim mi? E... Evet evet yani bu şey açısından da anlamlı sizin kastettiğiniz zaten şey değil e, bu bunun aksi yani, eğer böyle talepler varsa yani Tabii, Böyle talepler, talepler de konuşulabilir belki ara yollar bulunabilir Tabii. ama bununla akımlaştırılması Tabii. aslında e, başka bir sürü şey silen bir şeye dönüşüyor. Ha. İstersen bir küçük şarkı arası verelim ondan ha. sonra e, özellikle şeyi konuşmamızın anlamlı olacağını düşünüyorum. Bu alana özellikle uzak olan insanlar açısından başka bir sürü uygulama da var bizim çok alışkın olduğumuz ve kanıksadığımız aslında bu. Bu da onun belki doğal bir sonucu. Hı -hı. Bir de bu anayasa konusu var. Toplum gönüllerinin başından beri müdahil olmak Hı -hı. E, için çeşitli kanallar kullandığı. Hı -hı. Belki o iki konudan da bahseder, sonra toparlarız. Tamam. Olur mu? Tabii tamam. ki tabii ki. So uh. Ayrın Kadın Halinden tekrar merhaba herkese. E, toplum Gönüllerinden Sena Ünal e, konuğumuz. E, gençlik çalışması ve kadın erkek ayrımı <gülüyor> diyebileceğimiz iki çok büyük başlığı bir uygulama üzerinden e, biraz konuşmaya çalışıyoruz aslında. E, ilk etapta biraz son dönem uygulamalardan bahsettik ama şimdi daha da kısa olan ikinci bölümümüzde. E, toplum Gönüllerinin yaptığı başka e, dikkat çekme. Girişimlerinden biraz e, bahsedeceğiz. Bunlardan ilki aslında ilk bölümde konuştuğumuz bu ayrım konusuyla ilgili o da hı hı. bu e, yurtlar, öğrenci hı hı. yurtları e, hı hı. meselesi. E, bu dediğim gibi üniversitede okuma şansı bulabilmiş ya da belki yatılı okullarda okumuş bir insanı zaten doğrudan kendisinin e, maruz kaldığı. Hı hı. Olmayanların da az çok anlayabileceği diye düşündüğüm bir konu. O da kadın öğrencilerle erkek öğrencilerin e, yurtlara girme saatleri... Birbirinden farklıdır. Kadından daha erken yurtta olmaları gerekir. Zaten karma yurt sayısı çok azdır ama bu karma yurtlarda bile böyledir. Dolayısıyla bu konu bir sürü insan bir sürü hepimiz tarafından çok aslında daha kanıksanmış bir şeyken toplum gönleri bunu dert etti. Ve bununla ilgili bir girişimi oldu bildiğim oldu, kadarıyla. Evet. O, biraz ondan bahsedelim istersen. Nasıl bir cevap aldı? Ne oldu? Bundan iki sene önce aslında birazcık daha karikatürize olan bir hikayeyle başladı bizim filmimiz. Bu yurtlarla ilgili kadın erkek ayrımında e, yani hizmetlerde ve aslında yaklaşımda kadın erkek ayrımıyla ilgili mücadelemiz. Şöyle oldu bir yaz e, projesi e, yine yaz kampı gibi düşünün. E, ve yine Ama herhalde kadınlar erkekler birlikte gelebiliyordu diye düşünün. Evet evet tabii. <gülüyor> e, yani şimdi şöyle zaten bizim yaptığımız bir sürü faaliyette şöyle sıkıntılar yaşıyoruz. Yerelde e, kredi yurtların e, kredi yurtlar kurumunun veya belediyelerin veya işte yani devletin yine diğer olanaklarını kullanmaya çalışıyoruz. E, bu anlamda da barınma e, sorunumuzu e, böyle çözmeye çalışıyoruz. Çünkü 100 kişilik, 150 kişilik, 70 kişilik falan faaliyetlerimiz oluyor. ve Bir sivil toplum kuruluşu olarak da yani e, yerelde de otelde kalmak yerine e, yerelle beraber bir şeyler yapmanın e, önemli olduğunu düşünüyoruz. Şimdi bu aşamada bir takım devlet kurumlarının e, işte o. ...binalarını... ...yatılı olarak kullanılabilen yani yerlerine... ...konaklama imkanlarını hı hı. kullanırken... ...şu tip şeylerle karşıyoruz. ...evet ama saat işte herhalde 12'den sonra... ...herkes kendi odasına girer değil mi? Hı hı. Biz buna evet ama ortak bir alan yaratın bize deyip... ...hep bir ara çözüm üretmeye çalışıyoruz. Yani gençlerin bir arada sosyalleşebileceği... ...fikirlerini paylaşabileceği... ...ortak alanlar üretmeye çalışıyoruz. Farklı yurtlarda kalsalar bile... Hı hı. Farklı binalarda kalsalar bile. Fakat bundan iki sene önce bir yaz projesinde gençlerin bir tepkisi oldu ve yurt kurun binasını terk ettiler. O da şöyle oldu. Kadınlara daha erken saatte binaya gelme girin, zorunluluğu. Gelme zorunluluğu. Gelme zorunluluğu. Zaten böyle aslında bir sürü yerde ama kabul edilmiyor. Yani bu daha de facto fiili bir şey halinde. Yoksa genelgelerle kadınlar daha erken yurtlara girer gibi bir şey yok. Evet. Ama Aslında is, bazı yerlerde var. Is, e Anadolu'daki bazı yurtlarda şey var kız öğrencilerin giriş saati 10 atıyorum işte erken 11 yani yazıyor. Tabii ama bu bir genelgeyle ha, falan, e, düzenlenmiş bir şey değil aslında. Bu hı hı. yerel uygulamalar e, ya daha doğrusu ya da e, yürütmelikle yürüt, yürütmeyle, yürütmeyle e, bir şekilde düzenlenmiş faaliyetler bunlar. Şöyle oldu kadınların daha erken saatte e, binaya girmeleri istendi e, ve toplumun gözü gençlerle buna itiraz ettiler. E, başka e, şekilde de orada konaklayamayacağını söyledikleri zaman da bizim arkadaş e, kalacak yeri terk ettiler. Daha sonra yurtlara bir yazı yazdık. E, dedik ki e, yurtlarınızda bir e, ayrımcılık söz konusu. E, kadınların e, ve erkeklerin aslında aynı e, prosedüre ve e, yönetmeli e, tabi, olması, tabi olması gerektiğiyle ilgili bir yazı yazdık. Yani yazının metnini zaten Toplum Gönleri Vakfı'nın sitesinde de hı hı. bulunabilir. E, cevap böyle bir şey olmadığı ile ilgiliydi. Yani aslında e, hala hazırda gündelik hayatımızda pratik ettiğimiz birçok şeyi e, kurumlar kabul etmiyorlar. E, yani otobüste taciz olmaz zaten kadınlara Hı -hı. E, gibi. Sokakta e, istediği saatte yürüyebilir. Tabii istediği saatte yürüyebilir. Kim bunun önüne engel koymuş ki Hı -hı. E, vesaire? Hı -hı. Aynı şey başımıza geldi ve bu e, kurum olarak başımıza gelen bu olaydan sonra aslında. Biz birazcık daha toplumsal cinsiyet ana akımlaştırmasını kurumda hızlandırdık. Hı hı. Çünkü galiba böyle bir farkındalığın ihtiyacı vardı. Biz de biraz gözden kaçırmıştık. Aslında burada birazcık özelleştiride de yapmak lazım. 10. yaşına gelmiş, bugün 10. yaşına gelmiş bir kurum. Bundan daha 3 sene önce bir ana akımlaştırma toplumsal cinsiyet ana akımlaştırmasına geliyorsa bir özelleştiride de yapmak lazım. Bence tüm sivil toplum kuruluşlarının kadın örgütlerini bir kenara koyarak <gülüyor> söylüyorum. Bu özelleştiri yapması gerekiyor ve bir an önce bu ana akımlaştırmaya gitmesi gerekiyor. <gülüyor> Özetle Yurtkur bize bir şey sağladı ee, bir cevap mı e, bir cevap verdi evet cevapta böyle bir şey olmadıydı biz ise bundan sonra böyle bir şey olabileceğini gösterebilecek proje öğretmeye başladık ki ondan sonra belki duymuşsunuzdur Adrese büyüteç diye bir Hı -hı. proje yaptık ve o Adrese büyüteç projesinde Türkiye'nin farklı illerinde gençler devletin e, gençlere sunduğu hizmetleri izlemeye başladılar. Bu izlemeye başlamaları e, sonucunda da bir gölge raporu oluşturdular. Biz bu raporları verdik. Bu raporların sonuçlarında da yazıyordu zaten. Barınma haklarını farklı cinsiyetlerin e, aynı şekilde kullanamadığı, Hı -hı. E, pratik edemediği konusunda. E bunlarla ilgili daha detaylı bilgi herhalde yine web sitesinde Aynen. mevcuttur değil mi? Evet. Tamam. Evet. Eğer bugün duyup da ilgisini çeken e, dinleyicilerimiz olursa, Hı -hı. çok sınırlı vaktimiz olduğu için, çünkü böyle biraz şey geçiyoruz, daha bilgilendirerek o düzeyde Hı -hı. geçiyoruz. E, çünkü bir yandan da şey var. Yine burada işte çeşitli gruplar konuklarımız olduğu ve onların anayasaya dair taleplerini konuşma şansımız oldu. Hı hı. E, toplum yönleri de e, aslında e, bu anlamda bir dediğim gibi müdahil olma e, sürecinde. Onunla ilgili olarak da eğer istersen e, senar, yani herhalde biraz özet yine geçmemiz gerekecek ya. ama. Bu, mutlaka bu yaptığınız çalışmaların hepsinin de sonucu olarak yani hem burada anlattığın hem de anlatmadığın hmm. başka bir sürü çalışmanın sonucu olarak bir talepler e, silsilesi var elbette gençlerle ilgili de. Var Bunun peki anayasal düzeyde yani daha rafine edilmiş halde diyecek olursak hmm. e, nasıl başlıklara? dönüştüğünü ve bunlarla ilgili daha hani pratikte nasıl talepleriniz olduğunu e, biraz özetleyebilir misin bizim için? E, tabii hemen iki cümleyle ön bir bilgi vereyim. Şimdi biz e, Anayasa çalışması Anayasa ile ilgili önerilerimizi sunarken e, yine bir Akil adamlar olarak bir akil Hı -hı. kadınlar olarak bir şey hazırlamadık. Yine gençlere sorduk. Dedik ki yani aslında anayasada görmek istediğiniz e, ne var diye. E, nihayetinde tabii bir sürü toplantılar sonucunda bir metin çıktı ortaya. Yine o da bulunabilir web sitesinde ama e, özetlemek gerekirse... Biz gençlerin genç olmasından dolayı bir takım ayrımcılıklara uğradığını düşünüyoruz. Ayrımcı faaliyetlere maruz kaldığını düşünüyoruz. Ve bunların artık anayasal zeminde de güvence altına alınması gerektiğini düşünüyoruz bazı haklarının. Yani bunu kısaca başlıkları haline özetlersek bir meşhur bir madde var gençlerin korunmasına yönelik bir madde anayasanın. 55. maddesi o sadece gençleri korunacak bir nesne e, olarak görürken biz aslında gençlerin daha e, kendilerinin geliştirmesi için desteklenmesi gereken bir hı hı. E, kuşak bir nesil bir e, grup, grup olduğunu söyledik anayasa önerimizde yani yine eşitlik ve ayrımcılık eşitlik ilkesi ayrımcılık yasa ile ilgili gençlerin yaştan dolayı ayrımcılığa uğramaması gerektiğini söyledik yine sosyal hakları konusunda işte siyasi partilere üye olma yaşından tutun da barınma hakkına kadar işte örgütlenme özgürlüğünden tutun da işte adil bir ücret hakkına kadar staj yapan gençlerin sigortalanmasına kadar detaylı bir çalışmamız var ve bu anayasa önerisinde sunduk. Ee, e, zorunlu askerlikle ilgili düşüncemizi hı -hı. E, vicdani retle ilgili bir opsiyonun açılması gerektiğini e, tüm kamu hizmetlerinde e, insanların ana dilinde e, gençlerin ana dilinde e, hizmetleri alabilmesiyle ilgili önerilerimizi sunduk. E, bir özetini aslında daha uzun uzun konuşmak lazım. Çok hı -hı, hızlı hı. geçtiğimin farkındayım hı -hı. ama e, temelde Tüm bu başlıkları gençlerle birlikte çalışarak oluşturmaya çalıştık. Hı hı. E, bu anlamda da aslında temel olarak anayasaya genç gözlüğüyle bakın demeye çalıştık. Yani sadece toplumsal grupları e, belirli kriterlere göre e, düşünüyoruz ama yaş da aslında... E, bir gözlük takmamız için e, gerekli önemli bir, şey, bir önemli bir süzgeç. süzgeç evet. Aynen öyle. Bir yandan da tabii şimdi gençlik ya da gençlik ya da gençler dediğimiz şey o kadar çok bileşeni olan bir şey <gülüyor> ki. Yani bunun içinde her türlü dini inancı olan var. Her türlü cinsel yönelime sahip olanı var. Her sınıftan olanı var. Her etnik gruptan olanı var. Yani dolayısıyla e, bu temel bakış yerleştiğinde e, ki bunu dediğim gibi toplumsal cinsiyet ve diğer her türlü ayrımcılık türleri içinde söyleyebiliriz. Ee, ...zaten birbirini besleyecek. Hı -hı. Ve ortaya tam hayal ettiğimize benzer... ...yani muhtemelen tam aynısı olmayacak ama... ...benzer, yakın, yaklaşmaya çalışan bir Hı -hı. şey çıkacak. Ee, o yüzden yine aynı noktaya geliyoruz belki de. Yani anayasal taleplerini çeşitli grupların e, gözetmek... Hı -hı. E, ...burayı daha yaşanılır kılacak bu kesin. Evet, yani kesin. içinde bulunduğumuz ülkeyi e, daha yaşanılır kılacak bu kesin. Çünkü... Bu sefer hani asbel kader denk gelen şey yani teorik olarak katılımcı oldu ama pratikteki sonucunu göreceğiz bunun. Hı. Yani gerçekten bu talepler ne kadar duyulacak ne kadar yansıyacak ve sonuçta nasıl bir yol izlenecek onu göreceğiz. Ama teoride böyle bir katılımcı süreç e, serildi göz önüne. Tabi bu da izleniyor. Yani bu katılımcı süreç ve sonrasında çeşitli sivil toplum örgütleri izliyorlar. O da çok önemli mutlaka. E, ama e, bir şey varsa o da şu. Bütün bu hem toplum gönlünün hem de diğer grupların, çeşitli cinsel yönelim gruplarının, kadın gruplarının, etnik grupların, e, dini grupların kendileriyle ilgili ihtiyaç belirleyerek oraya götürdükleri şeyler aslında birbirine çok yakın şeyler. Evet. Aslında <gülüyor> benzer şeyler. Yani hepsi daha kendini ifade edebildiği bir alanda yaşayabilmek istiyor. Hı hı. Ve o yani o öncelikli özelliğinden dolayı farklı bir muamele görmek istemiyor. Hı hı. Aslında bu. Bu anlamda... Öyle umalım yani hani gerçekten bu anlamda çeşitli grupların ve katmanların temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alındığı gözetildiği bir metin karşımıza çıksın diye yani, umalım. Yani çok net bir madde ayrımcılık yasa ile ilgili bir şey söylüyorsanız anayasada yani bunu tüm maddeler için tek tek aynen. bir daha bir daha düşünmeye bile gerek yok yani. O bir o, prensiptir çünkü evet. o zaman artık evet. aynen. aynen öyle yani. Bu, hani az önce şeyi konuştuk ya bu gençlik çalışması yapılırken evet bütün talepler alınır ama tabii ki belli ilkeler çerçevesinde bunlar gözden Hı -hı. geçirilir ve hani belli kategorilere konur ve buna göre ne yapılacağına bakılır. Aslında anayasada aşağı yukarı bu yani bu ilkeler çerçevesi sonra gelen talepler. ...değerlendirilirken işte... ...evet ama böyle bir madde var... Tabii. ...dolayısıyla bu ayrımcı bir şey olduğu için yapamayız... Tabii. ...denebildiği bir ülke olsak keşke... keşke. <gülüyor> <Umuyoruz>. <gülüyor> Demek istiyorum... En, ...en azından bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor... Aynen öyle. Yani. Ya ...bu anlamda yani son birkaç dakikamız ama... ...ben şey açısından çok mutluyum... ...yani bu müdahil olma kanalı açıldıktan sonra... ...Türkiye'de bir sürü örgütün... ...hani geldiği noktanın... Hmm. ...kapasite olarak ben... E, son derece anlamlı olduğunu düşünüyorum. Yani çok az zaman verildi bir sürü gruba vesaire ama müdahil olmak için herkes metinlerini oluşturmuş ve oradaydı yani. Hı hı. Dolayısıyla e, etkin böyle güçlü ve aslında belli alanlarda tam yüksek bir dayanışma olduğunu gözlediğimi söyleyemem ama ee, bence herkes farkını olmadan aynı şey için çalışıyor. Bu da iyi bir şey, bu da önemli bir şey. Ee, bazıları arasında da pratik bir dayanışmadan da bahsetmek mümkün. Ee, ama çok daha evet. etkin bir sivil toplumdan bahsediyor olduğumuz kesin. Ee, bir soru sorulunca cevabı geliyor. E, bu yani çok önemli bence. Bunun için biraz kadın e, örgütlerine evet. müteşekkir olmamız gerekir. Özellikle gençlik çalışanları olarak da bazı konularda e, oradaki mücadelenin e, kendisine öğrenmelerimiz var. Evet. Ee, Bunu, yani onu, onu onu es geçmemek lazım. Çünkü bu ülkede o mücadelelerinin e, somut çıktıları bir sürü gruba e, bana kalırsa fayda veriyor. Şey çok şey öğretiyor, Hı -hı. yol gösteriyor vesaire. Yani evet belki ihtiyaçlar ve araçlar değişebilir ama eee evet. bunda azından. şeyin etkisi var galiba. Çünkü hani organik siyasi örgütlerden sonra Türkiye'de ilk filizlenen şey aslında kadın örgütleri Hı -hı. oldu. Bu anlamda bu ülkede hani doğrudan organik anlamda siyasi olmayıp Politik bir iş yapmak ne demek? İlk onlar bedelini ödeyip aslında bir tür pratik geliştirdiler. Sonrasında çeşitli özellikler, özelliklerden dolayı çıkan her grup da tabii ki bir dönüp ona baktı. Hı hı. Bu anlamda hem geldiği nokta çok önemli hem de tabii çıkışı hepimiz için çok öğretici, evet, çok anlamlı. Ama hala gençlik trenimiz var ve ben hala inatla o gençlik trenin olmaması gerektiğini söylüyorum. Bu şekilde olmaması gerektiğini. Sadece gençlik örgütlerinin değil bir sürü örgütün bu tip konulara sahip çıkması gerektiğini söylüyorum. Ben hani programın sonuna geldik hafif hafif onu söylemek istiyorum. Yani gençlik trenin sadece gençlik örgütlerinin konusu değildir. bence öyle. O yüzden bizim de konuğumuz oldun. Toplum gönüllerini davet etmek istedik. O yüzden çok daha fazla insanın bu sadece gençlerin konusu olmadığı gibi sadece gençlik örgütlerinin konusu da değildir. Bu hepimizi doğrudan ilgilendiren bir şeyin sonucu olduğu gibi yeniden üreticisidir de aynı evet. zamanda. Bu yüzden o trenler kalkmasın diyoruz. Görüşmek üzere. Sevgili Sener Yunal. Çok teşekkür ediyoruz Ben teşekkür için. ederim. Vay I know you Kadın hali. Çoğu zaman kadınlar ara sıra erkeklerle kadınlık ve erkeklik üzerine sohbetler. Hazırlayanlar Ayşe Gül, Çiğden ve Özlem. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için.